kedi yüzünden Yazan Hüseyin Rahmi Gürpınar Seslendiren Ayşegül Devrim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 Koş anne koş, tavan süpürgesine al da koş.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 Daha tanımadıklarım Yedi mahalleden toplanma renk renk Boy boy Nursuz pirsiz kirli kediler Hepsi orada hepsi Aman hanım bu kızgınlık ne fena şey Suratları pislik tırmık içinde Mahallede bizimkinden başka dişi yok mu ayol? Bu kadar hovardanın hangisine yetişecek İlahi seni gülfemler götürsün Namussuz kahpe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 Gülfem'e saldırırlar. Saadet Hanım gözleri büyümüş bir sinir haliyle bağırarak, ay gözümün önünde ben böyle şeye dayanamam. Anne sırayı indir. Hangisinin kafasına gelirse paralansın. Koca karı tavan süpürgesini aşk ile şevk ile bir kaldırıp indirir. Tangır turgur keremitler yuvarlanır kırılır. Kediler hur bir köşeden öbür köşeye akarlar. Mutfağın penceresinden biraz nezleri, biraz genizden gelen bir sesle bir beddua yükselir. İlahi, elin kırılsın. İki yanında uzun teleşirlere gelsin. Kala kala bir çelik mutfağım kaldı. Onu da başımı yıkacaksınız karılar? Allah'ın zorbaları, bu nedir tangı tıngı tepemde? Ah, Emine Hanım, kızma kadınım, kızma. Ben dama vurmadım, kediye vurdum. Bu ne vuruş akılsız? Sebenden aşağı yağmur gibi topraklar döküldü. Dama vurmamış, hanım kediye vurmuş. Ah, bunakla kızısı. Keviye inen sopa, dama dokunmaz mı? İmansız karılar. Kerevitleri daha iyi atlattım. aklattım? dolusu para verdim. Ben dul karıyım. Sizin gibi kocam yok, oynaşım yok, alakalım yok, belalım yok. Aa, çenel tutulsun, çirke O ne kadar lakirdi?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 Kuzum bizim kaplan erkettir. Hangi dişi kuyruğunu sallarsa ona gider. Kedinizi zapt ediniz. Mürid bütün hıncıyla süpürge sırığını birbiri arkasına kedilere indirip, kiremitleri darmadağın ederek kısıla kısıla bağırır. Vallahi size karşı dava açacağım. Sandığımda sepetimde ne varsa satıp savup avukatlara vereceğim. Hakkınızdan gelecek. Kıramüstü Şevki Efendi eve gelince kaynanasını örtü döşek hasta buldu. Karısı Saadet'ten sordu. Annene birdenbire ne oldu böyle? Bugün açık saçık tahta boşa çamaşır astı da soğuk aldı.